Değerli dinleyenlerim, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın rahmetullahi aleyh, her Müslümanın bilmesi gereken bilgileri kolay anlaşılabilir bir şekilde bir üslupla bizlerle paylaştığı eserinden hep beraber paylaşacağız. İnşallah bir Müslüman birazdan aktaracağımız şeyleri bildikten sonra, ki bu çok uzun vakit almayacak, inşallah bir saat gibi bir zamanda bitirmeyi hedefliyoruz, hayatımız boyunca temel bilgileri öğrenmiş olacağız. Allahu Teala'dan niyazımız, dilimizin bağını çözmesi ve güzel bir şekilde bunları anlatabilmektir. Şöyle başlıyor, Huda Rabbim, Nebim Hakk'a Muhammed'dir Resulullah. Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah. Yani Huda Rabbimdir. Peygamberim Muhammed Resûlullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim İslam dinidir. Kitabım Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Akâit içre ehlüsün net sünnet oldu mezhebim cemaa, Amelde bu Hanife mezhebidir. Mezhebim vallah. İtikatlar içerisinde gittiğim yol, Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebidir. Ve yalnız o haktır. Ameli tatbikatta, yani uygulamada, Ebu Hanife'nin görüşleri mezhebimdir. Buna Allah'a an ederim. Bununla beraber, Şafii mezhebinin, Hanbeli mezhebinin, Maliki mezhebinin de, Hak olduğuna inanırım. Dahi Zürriyetim Hazreti Adem Nebi'nin hem Halil'in milletiyim dahi kıblem Kabe Beytullah. Aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ın neslindenim ve İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim. İbadetlerde yöneleceğim yer ise Kabe'dir, Beytullah'tır. Bulunmaz Rabbimin zıddı ve nidi misli alemde ve suretten münezzehtir mukaddestir teâlâ Allah. Alemde Rabbimin zıddı benzeri ortağı yoktur. Rabbim teâlâ suretten uzaktır. Herhangi bir surete benzemez ve yücedir. Şeriki yok, beridir doğmadan dahi doğurmadan. Ehaddir küffü yok, ihlas içinde zikreder Allah. Yani Rabbimiz altı itibariye ve sekiz subutiye olmakla beraber sıfatları vardır. Bunları birazdan bize anlatacak. Bu sıfatlar kendisinde olduğu için onun ortağı yoktur, Şeriki yoktur, doğmaktan, doğurmaktan uzaktır yani münezzehtir. Bir tektir, dengi yoktur. İhlas suresi içinde Allah Teala sıfatlarını böylece bildirdi der. Ne cism, ne arazdır, ne mütehayyiz, ne cevherdir. Yemez, içmez, zaman geçmez, Beridir cümleden Allah Celle Celaluhu Rabbimiz Teala cisim değildir görünmez bir mekana veya bir yerde olmaya ihtiyacı yoktur. Yemez, içmez, üzerinden zaman geçmez. Hasılı madde ve sıfatlarının hepsinden Allah Teala münezzehtir, beridir, uzaktır. Tebeddülden, teğayyürden dahi elvan eşkalden, muhakkak ol müberradır, budur selbi sıfatullah. Maddeden enerjiye, enerjiden maddeye dönüşen cevher olmaktan, aynı zamanda renklerden, suretlerden o biridir. Allah Teâlâ'nın hakkında bunlardan hiçbiri düşünülemez. Ne göklerde ne yerlerde ne sağ sol ne ön artta, cihetlerden münezzehtir ki olmaz hiç mekanullah. Gökler, şu yaşadığımız yer, yön olarak bildiğimiz sağ, sol, ön, arka bunların hepsinden Allahu Teala münezzehtir. Zaten cismi olmayanın Herhangi bir yönü de şurada veya buradası da olmaz mekanı da olmaz. Hudâ vardır. Veli varlığına yok evvelü ahir. Yine ol varlığıdır kendinden gayrı değil vallâh. Allah Teâlâ vardır. Lakin varlığına herhangi bir başlangıç veya sonuç yoktur. Ve onun varlığı kendinden başkası değildir. Bu alem yok iken ol varidi ferdü teyku tenha değildir kimseye muhtaç ve hep muhtaç Hayrullah. Diyor ki şu yaşadığımız alem bilemediğimiz her yer bunlar yok iken dahi o vardı. Tek ve yalnızdı. Şimdi de aynı varlığındadır ve böylece devam edecektir. Allah kimseye muhtaç değildir. Tam tersi Allah'tan gayrı, hariç, herkes, her şey ona muhtaçtır. Ana hadis hulul etmez ve bir şey vacip olmaz kim? Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Yani ona hadis hulul etmez. Bir şey onun içine girmez. Çünkü yaratılan mahluk aynı zamanda mahkumdur. Yani yaratıcısının, hakiminin hükmüne bağlı kalmaktadır. Onun için hiçbir şey Allah Teala'ya gerekli olmaz hükmünde mecbur olmaz mecbur tutulamaz her işte bilsek de bilmesek de bir hikmeti vardır elbette Allah Teala başıboş iş işlemez hulul etmez o zat abde ve hiçbir ferde zulmetmez İbadın aslahı lazım değil. Kim halk ede Allah? O zat bir kula hulul etmez. Kötülük yapmaz. Hiçbir ferde zulmetmez. Kendisine kulunun yararına sebepleri yaratmak gerekmez ki onu yaratsın. Ana bir kimse cebrile bir iş işledemez asla ne kim kendi muradeyler, vücuda ol gelir billah. Yani hiçbir insan ne zorla, ne de ısrarlı bir şekilde yalvarışla, ona zorla bir iş yaptıramaz. Ne var ki rahmetiyle, fazlu keremiyle, yalvarışları kabul ederim buyurmuştur. Dolayısıyla zatı neyi dilerse o nesne, Allah'ın kudretiyle yaratmasıyla meydana gelir, ol emrine verir. Anın her bir kemali bir teayyür hasıl olmuştur. Ki yoktur, muntazar olunacak hiçbir kemalullah. Allah Teala'nın Zat-ı Şerif'inin fazileti Zatıyla birlikte sonsuzdur. Değişmeyi kabul etmez. Çünkü Allah Teala'nın hakkında sonradan meydana gelecek bir durum söz konusu değildir. Sıfatı ba kemal ile o daim muttasıftır kim kamu noksan sıfatlardan beridir Zülcelalullah. Celal ve azamet sahibi Allah Teala kemal sıfatlarıyla. Ne demek bu? yani nefsi sıfat olarak bilinen vücut, var olması, yine beş subutiye sıfatı, zatının onlarla vasıflanması, sabit ve daimi olan sıfatlar olarak, kıdem, yani ezeli olması, beka, daimi ve ebedi olması, kıyamun bir nefsi, zatıyla var olup, başkasına asla muhtaç olmaması, kendisi kendine kafi olması, vahtaniyet, ikincisi olmayan ve birlerin içerisine girmeyen bir tek olması, muhalefetün lil havadis, aklımıza, gözümüzün önüne, hayalimize gelen ne varsa, hiçbirine benzemiyor olması, yine, Zati sıfatlar olarak sayıyor. Hayat, diri olması, ilim, bilmesi, Semir, işitmesi, basar, görmesi, irade dilemesi, kudret, güç sahibi olması, Kelam, harf ve sesten uzak bir şekilde Bunlara ihtiyaç duymadan konuşması, Tekvin, icadıyla yarattıklarını var etmesi Ve imdadıyla, belli bir düzene tabi tutarak yaşatması sıfatlarıyla daima vasıflanır. Gerek sayılan 14 sıfatların zıddıyla vasıflanmaktan gerekse yarattıklarına isnadı mümkün olan bütün noksan sıfatlardan pak ve münezzehtir, beridir diyor. Şimdi ne yaptı? Allah-u Teala'nın zati ve subuti sıfatlarını saymış oldu. Bunların ayrıntılarına girecek birazdan. Sekizdir, çün sıfatı zati, ilm ile iradettir. Hayatu kudretu halk basar, sem'u kelamullah. Allahu Teala'nın zati olan subuti sıfatları ilim, irade, hayat, kudret, halk, basar, semir ve kelam olmak üzere sekizdir. Alim oldur ki, ilmine erişmez kimsenin aklı, ihata eylemiştir cümle bu eşyayı ilmullah. Alim odur ki, ilmine kimsenin aklı erişmez. Allah Teala'nın ilmi, her şeyi kuşatmıştır. Alim, bilici demektir ki sıfatı ilimdir. Mürit oldur dileyicidir ve her şey üzere kadirdir. Ne kim diler olur peyda. Ala vefkı muradillah. Yani dileyicidir ve her şey üzere kadirdir. Artık Kendisi neyi dilerse onun muradına muvafık olarak var olmuş olur. hayr hayru şerri ol diler takdürü halk eyler veli hayrı sever ancak ki sevmez şerleri Allah. Bütün hayırları, şerleri kendisi diler. Tespit eder, yaratır. Allah Teala kulunun ancak hayırlı işlerini sever. Şer işlerini yine kuluna yaratır ama bundan razı değildir. Basir oldur hakikatte ki hep eşyaya nazırdır. Veli gözden münezzehtir. Basardır min sifatullah. Basir görücü odur ki gerçekte her şeyi kontrol altına alıp bakar lakin göz gibi aletlere edevatlara ihtiyacı yoktur. Yani basar görmek demektir. Allah'ın sıfatlarından biridir. İnsanların, hayvanların görmesi gibi değildir. İhtiyacı yoktur organlara. Semiy Oldur, işidir her avazı, sır ile cehri. Münezzehtir kulaktan, ol sıfattır anda semullah. Semi işitici odur ki gizli ve aşikar her söyleneni işitir. Kulağa ihtiyacı yoktur, lakin Allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi işitmesidir. İşitmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyi duyandır. Mütekellimdir ol ama beridir dilden ağızdan. Hurufu lavisu sâft ile değil vasfı kelamullah. Allah Teala konuşandır, konuşucudur ama. Dil ve ağızla konuşan insanlardan veya diğer yarattığı hayvanlardan farklıdır. Onlara benzemekten beridir. Onların konuşması gibi değildir. Çünkü yarattıklarının konuşması için dil gerekmektedir. Allah'ın konuşma sıfatı ses veya bildiğimiz harfler ve lafızla değildir. Subutiye sıfatı kim ne aynıdır ne gayridir kadi mu daimu zatıyla kaimdir sıfatullah Allah Teala'nın subutiye sıfatları ne kendisi ne de başkasıdır Ezelidir, daimidir ve zatıyla kaimdir kendine aittir ve ne öncesi olduğu gibi ne de bu sıfatlarının biteceği bir zaman yoktur, ezelidir. Hakkın mükerrem ibadıdır melekler, yerde göklerde. Avamından avamı nasıl efdal eylemiş Allah. Yerde ve göklerde melekler Allah Teala'nın şerefli kullarıdır. Allah Teala, insanlardan avam müminleri, meleklerin avamından üstün kılmıştır. İnsan, en güzel derecelere gelebileceği gibi, meleklerden üstün olabileceği gibi, hayvanlardan da aşağıda olabilmektedir. Yemek, içmek, hem erkeklik, dişilik yoktur anlarda, hakka hiç asi olmazlar, mutidirler li emrillah. Yani meleklerde insanlar ve hayvanlar gibi yeme ihtiyacı olmadığı gibi yemek, içmek, erkeklikleri, dişilikleri yoktur. Onlar isyan da etmezler. Hangi emir kendilerine verirlerse ona boyun eğerler. Ve Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail mukarrebdir. Peygamberdir, peygamberdir bu dördü hep eminullah. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhümselam. Allah Teala'ya en yakın elçilerdir. Bu dördü Allah Teala'nın emin kullarıdırlar. Hakk'ın 104 kitabı kim nebiler üzre inmiştir? Kitaptır anların dördü, suhuf, yüzü kelamullah. Allah Teala tarafından, nebiler üzerine kitaplar inmiştir. Bunların sayısı 104'tür Dördüne kitap, yüz tanesine de suhuf denir. Ve hepsi de Allah Teala'nın kelamıdır. Bundan önce, İnmiş olan her kitaba inanır, lakin Kur'an-ı Kerim'de yazdığı gibi, Kur'an'ın dışındaki kitapların bugün, insan eli değdiği ve tahrif edildiği, değiştirildiği için, orijinalinin olmadığını, ama Kur'an'ın kıyamete kadar değişmeyeceğini, Allah'ın sözü olduğuna inanırız. Zebur'u verdi Davud'a, dahi Tevrat'ı Musa'ya ve hem İncil'i İsa'ya getirmiş Cebrail Billah. Allah Teala 4 kitaptan Zebur'u Davud'a Aleyhisselam, Tevrat'ı Musa'ya Aleyhisselam, İncil'i İsa'ya verdi Aleyhisselam. Ve peygamberlere Cebrail Aleyhisselam indi, Allah'ın emirlerini peygamberlere İletti. Habibullah'a Kur'an'ı getirdi hacet oldukça. 23 yıl içre cümle kati oldu o vahyullah. Cebrail aleyhisselam 23 senede peyderpey ihtiyaç oldukça Allah Teala'dan vahiyleri yani ayet ayet Kur'an'ı Habibullah'a getirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bundan sonra vahi artık kapanmış oldu. dahi ben Enbiya hakkında bildim ismetu fitnet Nezafet hem emanet sıdk ile tebliğyi hükmullah Peygamberlerin günahtan masum oldukları korundukları Allah tarafından Üstün bir akıl ve zekâ sahibi oldukları, seçkin yaratılan insanlar olduklarına inanıyorum. Allah'ın buyruklarını kullarına tebliğ etmekte, davette ve her hususta güvenilir olduklarına, özlerinde ve söylediklerinde doğru olduklarına ve Allah'ın hükümlerini olduğu gibi bildirdiklerine inandım kazerle zenbu humku kizbu kitmanu hiyanetle münezzehtir, müberradır cemi enbiyaullah. Bütün nebiler, çevrelerinin hangi dönemde gönderildilerse, o zamanki örf ve adetlerinin tesirinden, o zamanda yaşanan kötülüklerden, kir ve pisliklerden, yalandan, hakkının gizlenmesi olaylarından veya o zamandaki hıyanetlerden uzaktırlar, beridirler. Nebiler ismini bilmek dediler bazılar vacip. 28'in bildirdi Kur'an'da bize Allah. Biri Adem, biri İdris, Nuh, Hud ile Salih. Hem İbrahim-u İshak ile İsmail Zebihullah, dahi Yakup ile Yusuf, Şuaybu Lut ile Yahya, Zekeriya ile Harun, ahi Musa Kelimullah, ve davud Süleymanu süleyman dahi İlyas-u Eyyub'tur, biri de Elyasa'dır dahi, İsa'dır o ruhullah, birinin ismi Zülkifil, biri Yunus Nebi'dir hem hitamı ol Habibi Hak, Muhammed'dir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği 28 enbiyanın isimlerini bilmenin vacip olduğunu söylediler diyor. Ve onların isimlerini sayıyor. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İshak, Allah yolunda boğazlanmayı, canı gönülden kabul eden İsmail, Yakup, Yusuf, Şuayb, Lut, Yahya, Zekeriya, Musa, Kelimullah, kardeşi Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Eyüp, Elyesa, İsa, Zülkifil, Yunus, ve bunların sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler de aleyhimü selam. Üzeyrü Lokmanu Zülkarneyn üçünde ihtilaf oldu. Ki bazı enbiyadır der ve bazı der veliyullah. Kur'an-ı Kerim'de geçen lakin nebi mi yoksa değil mi? diye ihtilaf yaşanan üç kişi var. Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn aleyhisselam. Bunlar üzerinde ihtilaf edildi. Bazıları bunların enbiya olduklarını, bazıları Allah'ın dostları yani veli zatlar olduğunu söylediler. Cemii enbiyanın evvelidir Hazreti Adem. Kamudan eftal ahir, Muhammed'dir Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün yaratılmış gönderilmiş enbiyanın ilki Hazreti Adem aleyhisselam sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve hepsinden üstündür der. İkisinin arasında kati çok enbiya geldi Hesabın kimseler bilmez, bilir anı hemen Allah Celle Celaluhu. İkisi arasında insanların sayısını bilemeyeceği sadece Allah Teala'ya malum kendisinin bildiği peygamberler gelmiştir. Bizler hepsinden, hepsinin ne kadar olduğundan isimlerinden haberdar değiliz. Risalat, Rusul mevtiyle batıl olmaz o kat'a ve eftaldir melekler cümlesinden enbiyaullah. Resuller dünyaya geldi ama her faniye gibi onlar da ölümü tattı öldüler ama risaletleri asla batıl olmadı. Peygamberler, büyük meleklerden daha büyüktürler Aynı zamanda. Bizim peygamberin ahkâmi şer'i öyle bakidir ki ehli mahşeri bu ile fesledecek Allah. Diyor ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriatın hükümleri genel geçer kurallar değildir. Bakidir. Bugün de kıyamete kadar da devam edecektir bu. Geçerli oluşu, niteki mahşerde Allah Teala bu şeriatle mahluku arasında hükmedecektir, diyor. Ve miracı nebi haktır, ana şahsıyla muhtastır. Çıkıp fevkal ulaya hakkı görmüştür Habibullah. Cihan cümlen va ile ve eczau sıfatıyla hem ef ali ibadın hayru şerr cümle halkullah bizim bildiğimiz şu madde aleminde veya mana aleminde buna mülk veya melekut alemi de denir ne varsa bildiğimiz bilemediğimiz tek tek özel vasıflarıyla toplu olarak Aynı zamanda kulların yapa geldikleri hayırların, şerlerin hepsi Allah'ın yaratmasındandır. Anın ilmi muradu halku takdiriyle hadistir. Ki yoktur haliku bari iki alemde gayrullah. Mahluk, yaratılan demektir. Onun ilmiyle, iradesiyle, yaratmasıyla O'nun kudretiyle Celle Celaluhu yoktan var olurlar. Madde ve manada, dünya ve ahirette Allah Teala'dan başka var eden, yaşatan yoktur. Şu kadar ki kulun bir iradesi vardır. Bu cüz'i yani diğer iradeye göre cüz'i görünse de insan neyi seçeceğine kendisi karar vermektedir. İbadın ihtiyarı vardır efalinde cüz'ice. Ol efal üzre bulmuşlar sevap hem ikabullah. Devam ediyor cüz'i iradeyi anlatmaya. Kulda akıl vardır. Bir şeyleri yapabilme gücü vardır. Cüzi iradesiyle de olsa çalışması, bir şeyi okuması ve tercihleri vardır. Dünyada her insan aynı tercihte bulunmaz. Kimisi haramları işler, kimisi kendini frenler. Bunlar insanın iradesinin olduğunun delillerindendir. Kullar yaptıklarından dolayı sevap yahut azap kazanırlar. Zaten böyle olmamış olsaydı, her şeyi cüz'i irade olmadan Allah yarattı, kulun hiçbir seçenek hakkı yok denseydi, bu ilmede, zaten akla da ters olurdu, cennet ve cehenneme gerek olmazdı. Ol ef'alin cümeylidir, hakkın hubb-rıdağısıyla, kabihinde bulunmaz, ne mehabbet, ne rıdaullah. Kulun kendi tercihiyle meydana gelen olayların güzelinde Allah Teâlâ'nın sevgi ve rızası vardır. Ama kötü bir fiil, çirkin bir şey gerçekleşmişse ne sevgisi ne de rızası vardır. Haram olan bir şey yapan kulun kendi iradesiyle onu yaptığını söylemiştik. Allah'ın hiçbir haramda rızası yoktur. Güzelliklerde, iyiliklerde rızası ve sevgisi bulunur. Sevap eftalidir hakkın ve adlidir ikab anın. Vücub icapsız hakka bir istihkak Abdullah. Allah Teala üzerine hiçbir hak gerekli olmaksızın kuluna sevap vermesi sorulamaz. Nedendir denilemez fazlu keremidir. Kulu da hiçbir azaba çarptırılmaksızın Allah Teala'nın onu cezalandırması adaletindendir. Mukarindir bu fiile, istitaat, kim o kudrettir? Bulunsa istitaat olunur, teklif şerullah. Bir şeyleri yapmaya karar vermek, istitaat, kuvveyi i meysere diye biliniyor. Yani kulun işlediği işle beraberdir bu. kuvveyi i meysere, kulda olduğu müddetçe, Allah-u şeriatını tatbik etmeye mükelleftir, bundan kaçamaz. Ki abdin kendi vusunda ne kim olmaz anı asla, ana din içre teklif etmemiştir o Halimullah. Yani bir kulun bir şeyleri yapabilme gücü vardı, buna cüz'i irade ediyorduk, bir şeyleri tam tersine yapmama, terk edebilme gücü de verilmişti. Bil fiil, istenilen işi yapmasında ciddi karar vermesi olmadığı yerlerde, Allah Teala, kulunun aleyhinde bir şey yaratsa, kulunu sorumlu tutmaz. Tercihlerimizi yaparken, benim şu atacağım adım, alacağım karar helal mi, haram mı bunu araştırmak, önlemleri almak ve sonrasında tedbiri aldıktan sonra tevekkülle beklemek. İşte ondan sonra kulunun gerekli önlemleri almasından sonraki olacak şeylerden dolayı kul sorumlu tutulmuyor. Burada neyi öğreniyoruz? Demek ki ben her şeyi Allah'tan beklerim demek, kelime olarak düzgün gibi görünse de, elimi kolumu bağlamış bir şekilde bir konuda beklemem benim hatamdır. Tedbirimi almak, hangi ortamdaysam, hangi asırda yaşıyorsam, elimden geleni yapmak, hastaysam doktora gitmek, ilim öğrenmek istiyorsam okumak, talebe olmak gibi. Haram erzaktır. Herkes yer, içer, kendi rızkın hep. Ve kimse kimsenin rızkın alıp ekil edemez vallah. Herkes dünyada kendi rızkını yer, içer ve hiçbir insan diğerinin rızkını alıp yiyemez. İnsanın üzerinde yırtılan elbise, barındıran zaman ve mekan ya da boğazından geçen helal mi, haram mı, hepsi rızıktır. Kimse kimsenin rızkını yiyemez vallahi diyor. Ecel vaktinde meyittir o maktul ecel birdir ve hali yesin imanı değil makbul indallah. Öldürülen kişi tam ecelinin vaktinde ölmüştür ve ecel, Birdir. Allahu Teala, bizler daha dünyaya gelmeden önce, dünyada ne kadar ömür süreceğimizi takdir etmiştir. Bizim olaylar karşısında, seçenekler karşısında nasıl bir tercihte bulunacağımızı, ömür süreceğimizi bilmiştir, ilme ezelidir. Dolayısıyla kimse ecelinden kaçamayacaktır. Ümitsizlik halinde iman etmek Allah nezdinde makbul değildir. Son nefese kadar tevbe kapısının açık kalacağı söylenir ama ölüm emareleri belli olduktan ve birazdan kendisinin öleceğini bilmesinin öncesinde tevbenin de bir faydasının olmayacağı gibi. Heyula yoktur ezhan içre bir iyi olduğu haktır, ki ol vasfı teceziden beridir der bu ehlullah. Allah'ın dışında Celle Celaluhu, ezeli ebedilik yoktur. Yaratılmış maddeler, bugün nötron, proton, elektron veya cevher dediğimiz genel manada her şey, Bunların asli cüzleri vardır. Ehli sünnet vel cemaat dediler ki kabili taksim olmayan cüzlerden dahi Allah Teala münezzehtir. Gözünle gördüğün her şeyden Allahu Teala beri, gözünle göremediğin ancak belli teknik imkanlarla görülebilen mikroskop aracılığıyla fark edilebilen şeylerden de münezzehtir. Kabirde meyte münker nekir, dört şey sual eyler ki, Rabbin kim, nebin kim, nedir dinin ve kıblengah. Ölene kabirde nekir ve münker adlı melekler gelir ve dört şey sorarlar. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir ve kıblen, Neresidir? Cevabın verenin canı ile cismi zevk eder anda, şaşıp küffarı asiler çeker anda azabullah. Müslüman ölen cevapları doğru veren artık ruh ve cismiyle zevki tatmaya başlar. Kafir ve asiler şaşırırlar, doğru cevap veremezler ve Allah'ın azabını çekerler. Bu dünyaya gelen gider ki kalmaz canlı hiç kimse, dahi yevmi kıyamette eder emvati i Allah. Bizden öncekiler, biz, bizden sonra yaratılacaklar, yani bütün insanlar, bu dünyaya gelen canlılar ölürler. Canlı kalmazlar. Kıyamette dahi Allah Teala ölenleri, beden ve ruhla haşre gönderecektir. Verirler defteri amalini her adamın anda, kiminin sağ eline, kimine soldan maazallah. Her adamın, her kadının yani kulun, ameli içinde bulunan defterleri vardır ve o defterler ayrıntılı bir şekilde hiçbir şaşma olmadan yazılmıştır Kimisine sağ Allah korusun, kimine soldan, kimisine de arka solundan Allah korusun diyor. Kitabıyla hesabı var Huda'nın ruzi mahşerde sorarlar herkesin ef'alu akvalin bi emrillah. Kıyamet gününde Allah Teala'nın hükmü hesabı vardır. Allah Teala'nın emriyle melekler. Dünyada herkesin işlediği işini, söylediği sözünü tespit edip, ahirette sorarlar. Kebairle sagayir ehline ol gün şefaatler ederler. Enbiyay-u ehli, ilmu evliyaullah. Kıyamet gününde, büyük ve küçük günah işleyenlere, enbiya, ulema ve Allah Teâlâ'nın dostları, Allah'ın istedikleri şefaat ederler. Ameller vezn olundukta sıratı geçmemiz haktır ve kevserle sekiz cennet verir müminlere Allah ve ameller o hassas terazide tartılır sonra sırat köprüsünden geçilecektir. Allah Teala müminlere Havz-ı Kevser ve 8 cenneti vermiştir. Girecek cennete mü'minler anda çok bulup nimet, görürler şüphesiz anda niteliksiz cemalullah. Az bir imanı olan, o şekilde ölen mü'minler, er geç cennete girecekler, onda nice nimetler bulacaklar, Şüphesiz müminler Allah Teâlâ'nın cemalini karşılık olmaksızın niteliksiz göreceklerdir. Ve cennetle cehennem şimdi var, ehliyle bakidir. Cehennem yedidir, ehlin yakar daim-u narullah. Cennet ve cehennem sonra yaratılacak mıdır? Hayır, cennet ve cehennem şimdi de vardır. Ehliyle ebedidirler. Ve cehennem yedi kattan oluşur. Allah'ın ateşi onda, cehennemlikleri ebediyen yakar. Kaza ile gelir her hayru şer Tanrı Cenabından. Bulur hayır ehlin daim olur, şer ehline hemrah. Kulun lehinde olan nimetler, Hayırlar veya aleyhinde olan belalar, kötülükler esma il Hüsna'sı ve sıfatlarıyla rububiyet ve uluhiyeti zatında birleştiren Allahu Teala'nın hüküm ve takdiriyle meydana gelir. Vakti geldikçe hayırlılara hayırlı sebep, şerlilere şerli sebepler yol gösteren yoldaş olur. Ve peygamber ne kim eşratı saat den haber vermiş. İnandım cümlesin ishar eder vaktinde hem Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte kıyametin alametlerinden her ne haber vermişse Allah'ın izniyle cümlesine inandım. Vakti geldiğinde Allahu Teala onları bize gösterir. Çıkar yer dâbbesi Deccâl-u Yecüc ile Mecüc. Doğar gün maripten çün iner gökten o ruhullah. İleride dâbbetül Deccali, Yecüc ve Mecüc'ü çıkaracaktır. Üzerlerine gerilen perdeyi kaldıracaktır. Bir de ne bakarsın, Ruhullah olan İsa aleyhisselam da gökten inecek ve magribten de güneş çıkmıştır. Kebire mümini imandan ihraç eylemez dahi ne küfre dahil ve ne taatin hapd ede indallah. Büyük günahı hükmünü inkar etmek sizin işlemek bir mümini İmanından çıkarmaz, onu küfre sokmaz ve irtikabı sebebiyle Allahu Teala günahkarın tatini düşürmez. O isyan eylemez anı muhallet hem cehennemde meğer ki itikat ede helal anı maazallah. İşlediği o büyük günah mümini cehennemde ebedi bırakmaz. Ancak kat'î delille haram olanı helal saymak yahut kat'î olan helali haram saymak, Kur'an'da haram denen bir şeye helal, helal denen bir şeye haram demek, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şeye hayır yoktur demek veya Kur'an bir insan lafı ve sözüdür demek, Kur'an fazladır, bir şeyler eklenmiştir veya eksiktir demek, Allah korusun, küfre sokar. Hüda affeylemez şirki ve illa andan ednayı. Dilediği kulundan her günahı affeder Allah. Huda Teala, küfür ve şirki asla affetmez. Ama ondan aşağı dilediği kulunun günahını affeder. Kebairden kaçan caiz ikap olmak seğair ile, ve bir tevbe giden caiz kebairden geçe Allah. Allah Teala'nın büyük günahtan kaçan kimseyi küçük günahla cezalandırması, aynı zamanda büyük günah işleyip tevbesiz öleni affetmesi de mümkündür. Kabul eyler duayı Hak Teala kendi fazlından ve haceti ibadı hem kabul eyler Rauf Allah kullarına karşı merhamet sahibi olan, esirgeyici olan Allah Teala kulunun yalvarışını fazlıyla kabul eyler, kullarının ihtiyacını da yalvarışları sebebiyle fazlı keremiyle giderir. Dahi iman ile İslam ikisi şey'i vahittir. Cenabı Hak'tan ol her ne getirdiyse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'ya kalben, samimiyetle, tasdikle gönül bağlayarak inanmak ve teslim olmak, yani iman ve İslam birdir. Hasılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan bildirdiği din, iman ve İslam'dır. Kamusun dil ile takriru tasdik eyledim bil kalp. Birine yoktur inkarım, inandım şüphesiz vallah. Cümlesini ikrar ettim, kalbimle tekrarladım, onayladım, tasdik ettim. Hiçbirine inkârım yoktur. Ve hepsinden gerçekten Allah'tan geldiğine inandım hepsinin ve boynuma astım. Çü din amali imandan muhakkak başka hariçtir. Pes iman izdiyat nakıs olmaz hıfsede Allah. Her durumda din ile amel imandan hariç bir şeydir. İş böyle olunca iman zatı itibariyle ziyade ve eksik olmaz. Allahu Teala onu asıl öz cevheriyle korur demem ki inşallah müminin bel müminim hakka bu mana ile iman kesbi ve mahluktur lillah yani bunun için inşallah ben müslümanım demem bilakis hakikaten müminim derim bu itibarla iman Allahu Teala'nın mahlukudur ve amma tanrının kendi kuluna marifet künçin hidayet kıldığı mana ile vehbidir ol tallah fakat tanrı teala'nın kendi fazlu kereminden marifet hazinesini hediye ettiğine itibarla iman vehbi ve mücerret ihsan ve tevfik olur ve imanı mukallit hem sahih olmuştur ama ki ol istidlal aklı terk ile asim olur billah. Allah Teala ve onun Resulüne delilsiz ve başkasına uyarak inanan kimsenin imanı sahihtir. Fakat taklitçi akli delilleri araştırmayı terk etmekle Allahu Teala'ya karşı günahkar olur. Keramatı veli haktır nebisi mucizatidir. Keser az müddet içre çok mesafe evliya Allah. Allah sevdiği kulunun kerametleri haktır. Ve onun kerametleri nebisinin mucizeleridir. Az bir müddette çok mesafeyi evliya Allah Allahu Teala izin verirse geçer. Bulurlar vakti hacette taamı hem libas anlar. Behaim hem cemadatıyla söylerler biznillah. İhtiyaç oldukça onlar yiyecek ve giyecekleri bulurlar. Hayvanlarla cansız varlıklarla Allahu Teala izin verirse konuşabilirler. Gehi su üzerinde meşi ederler vecdi haletle. Havada hem uçarlar, eder adatını Allah. Bazen yine Allahu Teala izin verirse su üzerinde de yürüyebilirler, havada da uçabilirler. Allahu Teala tabi kanunları da yaratandır, onları yaratan istediği zaman iptal de edebilir. Erişmez bir veli hiçbir Nebi'nin rütbesine hem Ana ermez ki andan sakıt ola emru nehyullah. Ne olursa olsun hiçbir veli, hiçbir nebinin mertebesine ulaşamaz. Ondan Allah'ın emir ve yasakları düşecek bir mertebeye de ulaşamaz. Ve eftal evliya sıddık ekber <gülüyor> badehu faruk ve zinnureynden sonra alidir ol veliyullah. Ve evliyanın en üstünü sıddık Ekber Hazreti Ebu Bekir'dir radiyallahu an. Sonra Hazreti Ömerül Faruk'tur radiyallahu an. Sonra iki nur sahibi Hazreti Osman'dır radiyallahu an. Sonra Allah'ın dostu Hazreti Ali'dir radiyallahu an. Bu dördü hem hilafette bu tertip üzre kaimdir, bu çağrı yardan sonra hem eftal evliyaullah Ebubekir Ömer Osman Ali radiyallahu teala anhum en üstün evliyadırlar. Hilafetleri de bu sıralama üzerine olmuştur. Bu çağrı yarı güzinden sonra sair ashab-ı kiramın kendilerinden sonraki evliyadan daha üstün olmalarına inanmak temel itikatlardan biridir yani en üstündürler diye hükmetmek vaciptir kalan ashabdır, ki cümlesinin zikri hayr olsun cemii alu ashabı kiramı sevmişen billah dört halifeden sonra kalan ashabı kiramın cümlesinin zikri hayr olsun hasılı bütün ehli beytini ve ashabı kiramı Allah için severim. Aşere-i mübeşşere ve Fatıma Hasan, Hüseyin, bu ümmetten bulara cennet ile neşhedubillah. Bu ümmetten cennette müjdelenen ashabtan on nefer ve Fatıma, Hasan, Hüseyin haziratına cennet müjdesi verilmiştir. Biz dahi Allah için bunların cennetlik olduklarına şehadet ederiz. Ve gayri kimseye aynıyla cennetlik denilmez ki, o gayba hükm olur, gaybı ne bilsin kimse gayrullah. Bunlardan başkalarına, kesin şudur, kesin şu kişi cennetliktir denilmez. Zira böyle söylemek, gayba hükümdür, gaybı mutlak, Sadece Allah tarafından bilinir celle celaluhu. Ve ashab-ı kiramın cümlesinden sonra ümmetten cemi tabiin olmuştur eftali evliyaullah. Ashab-ı kiramdan sonra tabiinlerin hepsi sonradan gelen tüm evliyadan daha üstündür. İmamul Müslim, Sultan Müslim, hür mükellef hem Kureyşi zahir olalı edip tenfizi hükmullah Müslümanlara imam olacak sultan müslim, hür, mükellef ve açıkta olmalıdır ki Allah'ın ahkamını infaz etsin. Velî Haşimli hem masum olmak şart değildir kim o fısku cevr için hiç münazil olmaz bir şer illah lakin Haşimi ve masum olması şart değildir. Biat edildiği zamanda takva sahibi olup sonra o fısk ve cefa vermekle Allah'ın şeriatıyla asla az olunmaz. Ve berrü facire uyup namazım kılıram bile hem anların cenazesi namazın kılıram lillah. Salih'e de fasık'a da uyup namazımı kılarım. Salih olsun fasık olsun her Müslümanın cenaze namazını Allah için kılarım. Adin üzere hazarda hem seferde mesih caizdir ve müskir olmayan temru üneb suyu mübahullah. Hazarda ve seferde deriden yapılmış meş mes üzerine meshetmek caizdir. Sekir vermeyen Hurma ve üzümden çıkan meşrubatlar, Allah'ın helal ettiği şeylerdir. Tasaddukta duamızdan bulur emvatimiz nimet ve fazla emkine eşhasu uzman haktır eyvallah. Sadaka ve dualarımızdan ölülerimiz nimet bulurlar. Bazı yerlerin, şahısların, zamanların üstünlüğü hak ve gerçektir. Bilinmez müşrikin eftali cennette mi, narda mı? Ve küffara kiramen katibeyn vermiş kerim Allah. Müşriklerin ergenlik çağına gelmeden önce ölen çocukları cennette mi, ateşte mi? Bunu bilmiyoruz. Kerim olan Allah Teala, kafirlere bile amelleri tespit eden melekler tayin etmiştir. Ne ki madum durur o şey ve mer'i ad olunmaz ki mükevvin kainata benzemez şeydir Teâlâ Allah. Olmayan bir şey yoktur ve görülmesi de yoktur, ismi de yok, bahsi de yoktur. Tekvin sıfatıyla kainatı yaratan Allahu Teâlâ kainata benzemez. İsabete ayin caizdir ve sihir insana vakidir. Beşer aklından eftaldir ulûm-i enbiyaullah. Nazar değmesi mümkündür. İnsana daha önce sihir yapılmış, bu yaşanmıştır. Enbiyaullah'ın ilimleri tüm yaratılan insanların aklından üstündür. Çünkü Onların ilimleri hiçbir inkıtaya uğramadan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah Teala'dan gelir. Delile müctehit evvel bakıp eyler isabet hak ve sonra muhkeme bakıp hatasın affeder Allah. Müçtehidin bir önceki delile bakarak hükmetmesinden sonra önemli bir delili görüp yeniden hükmetmesi halinde Allahu Teala verdiği önceki kararından onu sorumlu tutmaz affeder ve hak birdir muayyendir ve Kur'an ve hadis ancak ne miktar olsa mümkün zahirine haml olur hergah ve hak birdir Allah nezdinde bellidir Kur'an ve hadis sözleri mümkün oldukça zahirine haml olunur daima. Bu zahirden ol ehli batının davası manaya udûl hem nosûs reddü istihfâf şerullah batınılık iddiasına karşı batınilerin Kur'an ve hadis lafızlarını bu zahiri manasından başka bir manaya hamletmeleri, açık manasını reddetmeleri, Allah Teala'nın kanunlarını, kurallarını hafife almaları küfürdür. Dinden yüz çevirmektir. Hem istihlali zen bu rahmeti haktan yesi hem de azabından emin olmak bu cümle küfürdür billah. Aynı zamanda günah işlemek Helaldir demek böyle inanmak, Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmek, Yahut azabından emin olmak, bunların hepsi dinden çıkmaktır ve Allah Teala'yı inkardır. Ve lafsı küfri tavile ve kahin sözlerin tasdik, küfürdür lakin inkarı yeniden tevbedir lillah. Böylece ihtiyari olarak inkara sebebiyet verecek bir söz sarf etmek küfürdür. Bu küfürden dönüşün çaresi Allah'a yeniden tevbe etmektir. Hudâ 32 farzı ibadına buyurmuştur. Kamus'un farz bildim boynuma aldım. Bir tav Allahu Teala 32 farzı kullarına yüklemiştir. Hepsinin farz olduğuna inandım ve Allah Teala'ya boyun eğerek boynumu aldım. Şurutu beştir İslam'ın ki tevhidü salatu savm, zekatu hac ganiler hakkına bu cümle farzullah. İslam'ın rükünleri kelime-i tevhid, beş vakit namazı tadil erkanla yerli yerinde kılmak, Ramazan orucunu tutmak, zekatı vermek ve hac olmak üzere beş rükündür. Namazın farzı hariçte olanlar, altı farz olmuş ve erkanı içinde oldular, hem altı farzullah. Dışındaki taharet, setri avret vakti bilmektir ve abdest almak ve niyet, hem istikbali beytullah. Namaz içinde tekbir-ü kıyam ile kıraattir, Rükûya, kad'e, uhra ikişer secdedir lillah. Namazın haricinde 6 şart, içinde altı rükün vardır. Haricindeki şartlar taharet, setri avret, vakti bilmek, abdest almak, niyet etmek ve Kâbe'ye Beytullah'a yönelmektir. İçindeki farzlar tekbir, kıyam, kıraat, rükû, Allah için iki secde ve son oturuştur. Vudû'un farzı, yüzün ellerin dirsekleriyle hem, başa heyleyip ayakları gaslet dedi Allah. Abdestin farz rükünleri, yüzü dirseklere kadar elleri yıkamak, başı meshetmek, bir de ayakları yıkamak üzere Allah'ın dört emridir, dört farzdır. Ve gusülün farzı üçtür, mazmaza ile hem istinşak, Üçüncü cümle azasın yumaktır tevbeten lillah. Uslün farzları, ağzı çalkalamak, burna su çekmek, tüm bedeni yıkamak üzere üçtür. Bu Allah'a tevbe için yapılır. Teyemmüm eylemek vaciptir abdest ile us için. Su bulunmazsa ya kudret yo isedir bu şerullah. Eğer suyu kullanmaya güç yoksa, su bulunmuyorsa abdest ve usül için teyemmüm vacip olur. Bu dahi Allahu Teala'nın kanunlarında bellidir. Anın rüknu iki urmak şurutu 5 biri niyet. Saidu tahürü mez biri aczi ibadullah. Teyemmümün rüknu yapılması gerekeni yüzü ve elleri meshetmek üzere iki kez vurmaktır, beşte şartı vardır bunun, niyet etmek, toprak veya onun cinsi, bir şey bulmak, toprağın da temiz olması, mes etmek ve kulların suyu kullanmakta, aciz kalmaları. Ve savmın farzı, üç niyetle ekli terk etmek. Fecir doğdukta, gün batınca imsak oldu Emrullah. Orucun farzı, Fecrin doğuşundan gün batıncıya kadar niyetle yemek, içmek ve temastan sakınmaktır. Allah Teâlâ'nın emri budur. Dahi haccın füruzu üç biri ihrama girmektir. Biri vakfe cebel üzere ziyaret oldu Beytullah. Haramı itikad etmek haram andan sakınmaktır. Helali hem helal bilip bu oldu cümle farzullah. Haccın farzları, İhrama girmek, Arafat Dağı'nda durmak, Beytullah'ı tavaf etmek üzere üçtür. Haramı haram olarak inanmak, ondan sakınmak, helali de helal bilip inanmak dahi Allah'ın emirlerindendir. Hep ashabı, güzîni, tâbiîni, müctehidinin neki var ehlüsün sünnet vel cemaat, cümle ehlullah. Tüm ashabı, güzin, tâbiîn, müctehitler Hepsi ehli sünnet vel cemaattir. Allah'ın dostlarıdırlar, velileridirler. Kamunun itikadı bu yüz on beyt içrebil hakkı, budur hak mezhep, ancak bunda sabit eylesin Allah. Ey hakkı! Artık onların itikada dair ölçülerini yukarıdaki yüz on beyt içerisinde bil. Budur hak mezhep. Allah Teala bizi bu itikat üzere sabitleştirsin. Amin. Eğer benden küfür amden hatayen sadır olduysa, ben ol küfrün ceminden beri oldum livechillah. Eğer benden kasten veya yanlışlıkla küfür sadır olmuşsa, hepsinden beri oldum. Allah'ın rızasını kazanmak için kendisine yöneldim dinden çıkmaya sebep olabilecek söz veya fiilin meydana gelişinde, tevbe bu şekildedir. Eğer günah, fısk ve isyan ise, tevbesi şöyledir. ''Dahi şer'a muhalifse eğer Akvalü ef'alim, ben anlardan rücu ettim ve tuptu kurbeten lillah, sözüm, fiilim şer'i muhalifse, cümlesinden pişmanım bil fiil döndüm ibadet olarak Allah'a tevbe ederim ne ki kılmış habibullah bize teblii ahkamı kabul ettim anı amen tübillah ve hükmillah Allah'ın sevgili kulu Allah Teala'nın ne gibi hükümlerini bize bildirdiyse kabul ettim razı oldum Allahu Teala'ya hükümlerine ve peygamberin getirdiklerine inandım, haktır, gerçektir diye hükmettim. Dilim ikrarımı kalbimle tasdik eyledim candan. Senin hıfsında imanım emanet olsun ey Allah. Kalbimle, candan tasdik ederek, dilimle söylerim. Ey Rabbim bu gönül bağlılığımı, tasdik ve itirafım, ''Dönüş ve ibadetlerim hepsi senin hıfsında emanet olsun.'' diyor. Amin. Ve böyle bitiriyor Erzurumlu İbrahim Hakkı. Rahmetullahi aleyh. Uzun oldu biliyorum ama nasıl bilmemiz gerekenleri akılda kalası bir şekilde anlattı bize. Bunları bize aktaran kişi aynı zamanda bugün fizikçi tabir edilen sosyolog, psikolog tabir edilen astronom tabir edilen mesleklere haiz bir insandı. Marifetname en bilinen eseriydi. Kendisinin bu beyitlerini yine Türkiye'nin en değerli zatlarından İslam alimlerinden rahmetli İsmail Çetin'in Allah rahmet buyursun eserinden istifade ederek önce kendimize sonra siz kardeşlerimize duyurmaya çalıştık allah Teala'dan niyazımız odur ki, bu anlatılanlar üzere bir hayat yaşamak, bunları aklımızdan hiç çıkarmamak, şeytanın vesvesesi ve unutturmalarına hiç yer vermeden bu itikat, bu bilgiler üzere ölmektir. İnşallah doğru bir hayat, hayırlı insanlarla birliktelikler, hayırlı dostluklar, hayırlı komşular, hayırlı karı ve kocalar, ve hayır üzere bir ölüm, hayır üzere bir diriliş cümlemize nasip olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gerek Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin rahimehullah, gerek İsmail Çetin'in rahimehullah, ruhaniyetine hediye olmak üzere ve tüm ölmüşlerimizin ruhaniyetine hediye olmak üzere buyurun. El-Fatiha.